Sağ terazi. Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu. Merhaba. Ben avukat Didem Madak Çelik. Bundan böyle radyo havanda her ay sizlere İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu'nun çalışmaları hakkında diğer meslektaşlarımızla birlikte genel bilgiler vereceğiz. İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu'nda Ayrıca değerli Üstat Avukat Alp Selek ve Avukat Zehra Şimşek ile birlikte görev yapmaktayız. Sizlerle buluştuğumuz bu programa eczacılık ve hukuku birleştiren bir isim olarak Hassas Terazi adını vermeye uygun bulduk. İstanbul Eczacı Odası'na bizleri sizlerle buluşturan böyle bir ortamı hazırlaması nedeniyle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Programda siz eczacılardan bizlere yansıyan soru ve sorunlar hakkında sizleri bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Bilgilendirmelerimizi mümkün olduğunca teknik ayrıntılardan uzak ve sizler için sıkıcı olmamaya çalışarak sunma gayreti içinde olacağız. Sıkıcı olmamak adına anlatımlarımızı sadece belli bir konuya odaklamak yerine sizleri doğrudan ilgilendiren bazı yeni davalar, gelişmeler hakkında değişik konulardan bilgi ve haberlerle çeşitlendirmeyi tercih ettik. Diğer yandan hassas teraziyi katılımcı kılmak amacındayız. Bu nedenle programda yer almasını istediğiniz konuları, görüş ve önerilerinizi bizlere ilettiğiniz takdirde bu taleplerinizle dikkate almaya çalışacağız. Size bir anekdot anlatarak başlayalım. Köy hizmetlerinde avukatlık yapmış bir avukat anlatıyor. İş kazası davalarında mahalline kazanın mahiyetini, iş kazası olup olmadığını sorardık. Bir iş kazası davası nedeniyle Karadeniz illerinden birine sormuştuk. Kaza ne tür bir kaza diye. Oradan gelen resmi cevapta kaza görünmez bir kazadır diye bildirmişlerdi. Evet, sizlerin gündemiyle yakından ilgili avukatlar olarak sizin ve dolayısıyla bizim gündemimizdekilerden biraz söz etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere gündemde olan bir konu, SGK'nın eczacılara yapılan ödemeleri 18 banka ile protokol yaparak belli bir komisyon karşılığı blokü ettirmesi. Sizlerin hakla tepkilerine sebep oldu. İstanbul Eczacı Odası böyle bir uygulamanın yasal dayanağı olmadığı, bu şekilde promosyon anlaşması yapılmasının eczacılar bakımından hakkaniyete aykırı olduğu yönündeki yazıya SGK'nın verdiği cevap ilginçti. Biz promosyon almıyoruz, komisyon alıyoruz. Böyle bir cevap karşısında dava açmadan duramadık. SGK'ya karşı Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde 2009'a 544 esas sayılı dosyasıyla davamızı açtık. Dilerseniz dava dilekçemizdeki bir bölümü paylaşalım. Davalının bankaya yatırarak komisyon elde ettiği para, eczacıların emeğinin çek karşılığı borç alıp SGK'lı hastalara verdikleri ilaçların parasıdır. Davalının komisyon elde etmesine sebep de eczacıların ödemelerinin eczacılara o, ba o banka aracılığıyla yapılmasıdır. Bilindiği üzere hiçbir banka kimseye kara kaşı kara gözü için komisyon ödememektedir. Bu komisyon kurumca eczacılara yapılan ödemeler için alınmaktadır. Bu anlamda bankalara yatırılan paralar eczacıların paralarıdır, onların emeğidir, onların sermayesidir. Davalı bankalarla bu hususta nasıl bir protokol yaptığını, ne kadar komisyon elde ettiğini asla ve katiyen talebimize rağmen davalı açıklamamıştır. Başbakanlığın yayınladığı 2007'ye 21 sayılı genelgede çalışanların maaşlarının bankaya yatırılarak dağıtılması durumunda elde edilen promosyonların çalışanlara dağıtılmasını, bu tür anlaşmaların alenî olmasını, çalışanları temsilen sendika temsilcilerinin de bankalarla yapılan anlaşmalara katılmalarını düzenlemiştir. Diğer yandan idarelerin elde ettikleri promosyonları dağıtmamalarının hakkaniyete aykırı olduğu yönünde pek çok emsal karar mevcuttur. Eczacılara kurumca yapılan ödemeler maaş nitelinde değildir. Ancak eczacılar sağlık hizmeti sunucusu olup kurumla yapılan anlaşmalara uygun olarak SGK'lı hastalara ilaç hizmeti vermekte ve bu verdikleri ilacın ve hizmetin bedeli olarak teslimden itibaren en geç 60 gün sonra kurumcu ödemelerini almaları gerekmektedir. Eczacılara yapılacak ödeme bir bakıma eczacıların ileri tarihli çek vererek borçlanarak aldıkları ilacın parasıdır. Eczacı SGK'dan ödeme alır almaz depolara verdikleri çekleri ödemektedirler. İlacın alıcısı %90 kamu olduğundan SGK'nın yaptığı bu ödemeler eczacılar açısından hayati önem taşımaktadır. Eczacıların depolara borçlarını ödemek için dört gözle SGK ödemelerini beklerken, davalı SGK'nın bu para üzerinden komisyon elde etmek için bankalarla anlaşıp bu paraları bloke ettirmesi büyük haksızlıktır. Sizin morunu sol in andım Sizin morunu uzum Acaba, duman Tajaba Betu nacht lag. Uw shumushum Kalabanuk haomush. Haomamush. Sokar Sokkla, zo leem is. Sokkak, zo leem is. Achtlar, zo leem is. Da değişebilir gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz diyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre. Ben tam dünyaya göre. Is er nog Ben ik en ik zijn? Açtıktan sonra gazetelere yansıyan haberlerden meclise verilen soru önergesinin yanıtlayan SGK'nın bugüne kadar elde ettiği komisyonun 1 milyon 9 TL olduğu ortaya çıktı. Davamızda yürütmeyi durdurma talebimiz karşı tarafın cevabını vermesinden sonra incelenecek. Bir fıkra arası verip gündemdekilerle devam edelim. Temel boşanma davası için avukata gider. Evliliğinin artık çekilmez hale aldığını ve boşanmak istediğini söyler. Bunun üzerine avukat şiddetli geçimsizlikten dava açılacağını bildirerek bir dilekçe hazırlar. Sonra Temele okur. Okudukça Temel gerilir. Okudukça gerilir. Sonra Temel hızla ayağa kalkıp kapıya yönelir. Avukat sorar, dur nereye gidiyorsun? Temel arkasına bakmadan cevap verir. Bu karı bana ne eziyetler etmiş de farkında değilmişim. Ben onu bir güzel döveyim, yüreğim soğusun da o zaman dava açalım. Gündemdeki başka bir konu ilaç takip sistemi. Hepinizin dertli olduğu bir konu. Her zaman olduğu gibi tüm mali yükünü de tüm eziyetini de eczacılara yükledikleri bir sistem eczacıya hiç sorulmadan gündeme getirildi. İlaç takip sistemiyle ilgili davamızı Danıştay'da açtık. Dava dilekçemiz web sitemizde mevcut. Dilekçemizde SGK'nın provizyon sistemi çoğunlukla çalışmamaktadır. Bazen günlerce kilitlenmekte ve ilaç hizmeti verilemez hale getirmektedir. SGK'nın provizyon sistemi dahi yıllardır düzenlenip doğru dürüst çalışması sağlanamamışken devreye giren ilaç takip sistemi ile SGK'nın provizyon sistemi nasıl uyum sağlayacaktır dedikten sonra bu anlamda ilaç takip sisteminin devreye girmesi halinde ezanede sağlık hizmetinin verilmesinin imkansızlaşacağı ve tam bir kaos ortamı oluşacağını bildirdik. Gündeyem'dekilerle devam edelim. Odamıza sizlerden en yoğun ulaşan, internet üzerinden ilaç satan bir firma hakkındaydı. Bu sorunla en ciddi mücadeleyi İstanbul Eczacı Odası'na sürdürdüğünü iş rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şikayetler doğrultusunda oda tarafından yapılan tespitlerle ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden değerli hocalarımızın mütal mütalaları da eklenerek Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız şikayet neticesinde Açılan kamu davasına oda olarak müdahil olundu. Dava neticesinde internet üzerinden ilaç satan firma yetkililerinin Türk Ceza Kanunu 193. maddesi uyarınca cezalandırılması yönünde karar verildi. Bu kararla Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılarak internet üzerinden ilaç satan firmaların faaliyetinin suç kapsamında olduğunun, mahkeme kararı ile sabit olduğunu, bu anlamda bu şekilde faaliyette bulunan internet sitelerinin kapatılmasını talep ettik. Gündemde olan ve yayınladığı dönemde büyük şaşkınlık uyandırıp eleştirilere sebep olan SGK düzenlemesi, yalın halde bulunan hipertansiyon ilaçları ile diüretik içeren tansiyon ilaçlarının eşdeğer kabul edilmesi oldu. Bu konuda da dava açtık. Dava dilekçemizden sizin için sıkıcı olmadığını umduğumuz bir bölümü sizlerle paylaşmak isteriz. SGK'nın genelge ekinde yayınladığı hipertansiyon ilaçları bakımından, Yaptığı düzenleme eş değer ilaç hususundaki bilimsel tanılara aykırıdır. Yalın halde bulunan hipertansiyon ilaçları ile diüretik içeren tansiyon ilaçları birbirinin eş değeri değildir. Bu uygulamanın ölüm dahil geri dönülemez sonuçları olduğu basın yayın organlarında yer almış ve üstelik ilaç ve eczacılık genel müdürü Mahmut Tokaş da verdiği demeçte diüretik tansiyon ilaçları ile diğerlerinin eş değer olmadığı bu yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini açıklamıştır. Davalı SGK'nın bu bilimsel olmayan yaklaşımı büyük tepki almış ve ölüm dahil geri dönüleme sonuçlara yol açacağı açıklanmıştır. Bunun üzerine davalı web sitesinde 27 Şubat 2009 tarihinde şöyle bir duyuru yayınlamıştır. Antihipertansiflerin yalın ve diuretiklerle kombine formlarının aynı eşdeğer gruplamasına yer almaları hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar için ödeme çerçevesinin belirlenmesine yönelik olup, Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerce hastaya, hekim tarafından reçeteye monoterapi ve kombinasyon tedavisi olarak yazılan form üzerinden ilacın verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama duyuru tarihinden itibaren geçerli olup uygulamanın başlangıç tarihi ile duyuru tarihi arasında karşılanan reçetelerde bu nedenle kesinti yapılmayacaktır. Eleştiriler neticesinde özetle kurum bu kez de hastaya doktorun yazdığı ilacın verilmesi halinde ancak kendisinin yalın formunun parasını ödeyeceğini belirtmektedir. Yani trajikomik biçimde ilaçların eş değer olmadığını kabul etmekte ancak bu ilaçlar eş değermiş gibi kombine hali hastanın tedavisinde kullanılsa bile kendisinin yalın halinin parasını ödeyeceğini belirtmekte. Ve eş değer listesinde tansiyon ilaçlarının yalın ve kombine hallerini daha az ödeme yapabilmek için eş değer olarak kabul etmektedir. Takdir edileceği gibi ilaca ve hastalığa böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Her şeyden önce bu yaklaşım mevzuata aykırıdır, bilimsel değildir. Tasarruf amaçlı olsa da eş değer olmayan ilaçlar birbirine eş değer kabul edilemez. Bu yaklaşım hasta hakları ile de bağdaşmamaktadır. Gündemden sevindirici bir haber ise kan ürünü, yatan hasta ve diyaliz reçetelerinin eşit ve sıralı dağıtım sisteminin kaldırılması, kaldırılması uygulaması nedeniyle SGK'ya açtığımız davalar neticesinde sistemin yeniden devreye girmesi oldu. Bilindiği üzere SGK tek taraflı olarak bir ihtarname ile reçetelerin sıralı dağıtımını düzenleyen protokolün 3-7 maddesini tek taraflı olarak kaldırdığını bildirmişti. Bu davada, Danıştay 10. Dairesi'nde açtığımız davada, Danıştay 10. Dairesi adeta ders niteliğinde reçete dağıtım sisteminin kamusal yararını belirleyen bir gerekçeli karar verdi. Ancak bildiğiniz gibi SGK ve TEP, 2009 yılı protokolünün 3'e 7 maddesinin uygulanmasını mevcut yürütmeyi durdurma kararına rağmen Danıştay'ın esasa dair kararının beklenmesi yönünde anlaşmışlardı. İstanbul Eczacı Odası olarak mevcut yürütmeyi durdurma kararını yok sayan 2009 yılı protokolündeki bu düzenlemeye karşı da dava açtık. Dava dilekçemizde, yukarıda yer verilen ve 2009 protokolünde yer alan düzenleme, mahkeme kararlarının gecikmeksizin ve derhal uygulanacağı yönündeki anayasamızın 138. maddesini açıkça aykırıdır. Kurum, yüksek mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği bir konuda, Bu karara göre sistemi işletmesi gerekirken Danıştay'ın konuya dair kararını bekleyeceğini ve bu karar verilene kadar da sistemi uygulamayacağını belirterek yürütmenin durdurulması yönündeki kararı uygulamamaktadır. Sözleşmenin diğer tarafı olan TEP de aynı konuda yürütmeyi durdurma kararı aldığı halde böyle bir hükmü kabullenmesi tarafımızca anlaşılmamıştır. Bu nedenle sözleşmenin 3/7 e maddesinin yukarıda italik harflerle alıntılıladığımız kısmı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etmekteyiz ifadeleri yer aldı. Bilindiği üzere geçmişte de reçeteli tüm sistemlerinin iptali için İstanbul Eczacı Odası aleyhine açılan tüm davalar oda lehine sonuçlanmış. Bu konudaki davaları İstanbul Eczacı Odası kazanmıştı. Verilen hukuki mücadelenin sonuçlarını vermesi ve reçete dağıtım sisteminin yeniden işlerlik kazanması biz hukukçular açısından son derece sevindirici oldu. Son dönemde açtığımız diğer davalar ise beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması hakkında yönetmelik, odaların eczane açılışı konusundaki yetkilerini hukuka aykırı bir yaklaşım getirerek daraltan Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan 2009 27 sayılı genelgeye ilişkindi. Bu davalara dair dilekçeleri İstanbul Eczacı Odası'nın web sitesi aracılığı ile sizlerle paylaştık. Bu davalarla ilgili gelişme ve ayrıntıları sizleri yormamak için gelecek programımızda sizlerle paylaşacağız. Diğer yandan gelecek programımızda sizlerin istekleri doğrultusunda bize ulaşan konuları ele almaya çalışacağız. Sizlerden bize ulaşan ve bize en çok sorulan sorular, SGK ve diğer konsolide bütçeli idarelerin sizlerle imzaladıkları ilaç alım protokolleri, nasıl uygulanacağı, reçete iadeleri, nasıl itiraz edileceği, kurumların yaptığı sözleşme fesihleri, sözleşme fesihlerine ilişkin başvurulması gereken yasal yollar gibi konularda toplanıyor. Her programımızda bu konulardan birini elimizden geldiğince ayrıntılı, teknik ayrıntılardan uzak, açık ve anlaşılır bir dille masaya yatırarak ayrıntılı olarak sizlere sunmayı düşünüyoruz. Yine bir fıkra anlatıp biraz rahatlayalım. Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir. Tam bu sırada farklı bir yerde kadın kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve bilgisayarındaki maili görür. Arkadaşlarından geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır. Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür. Kime? Sevgili karıma. Konu yeni ulaştım. Tarih 16 Mayıs 2004. Benden haber aldığına şaşıracağının eminim. Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. Not burası çok sıcak. Umarım size sıkıcı olmadan gündem hakkında bilgi vermeyi başarmışızdır. Bu sıcak yaz gününde bizi dinlemeye vakit ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hassas Terazi hakkında dilek, görüş ve önerilerinizi didemmadak.ieo.org.tr ve simsek.ieo.org.tr adreslerine yollayacağınız e-postalarınızla iletebilirsiniz. Sevgi ve saygılarımız. Hassas Terazi Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu